İnsanlığa namzet olmak isteyen, yani kendini anlamak isteyen, kendini bulmak isteyen bir kimse, ki e, kendini bulursa Allah'a bulur. Onun için gene hadisle, Ben arafa nefs'e, fakat arafa rabbe'' diyor Hazreti Peygamber. Bir da kısım oluyor. Bir müktediler için, bir yüksek olan zabat için. İptidayı için insan düşünüyor kendisi, fanidir. Bir bâtiye ihtiyacı var. Yani ben arafa nefs'e, fakat arafa rabbe'' bu hadislerinin gördüğü vakitte insanoğlu evvelen müptehiler için kendisi fani olduğunu, bir bakiye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Kendisinin zelil olduğunu, ne demek bu kendinin zelil? Bir kateremeniden halk olundu, bir azize ihtiyacı olduğunu, kendinin malum olduğunu fakat bir galibe ihtiyacı olduğunu. Yani bunu insan düşündüğü vakitte Rabbini buluyor. Âli kısmı ise kendisinin hamil olduğu esrara olması Ne gibi? Bir bardak suyu, denizini aldığımızda bir bardak suyu, bir bardak su deniz değil ama denizlerin de hariç değil. Bu âli kısmı bu. Birisi evvela düşünüyor insan düşünmeye düşünmeye vardığı tepek tefeküre. Ben zayıfım, bir kaviye ihtiyacım var. Ben yoktum, beni var eden bir kuvvet var eyledi. Ben yoktum, Beni bu aleme kim getirdi? Peki getirdi ama beni yaşatan kimdir? Ve beni öldürecek olan kimdir? Niçin geldim, niçin gidiyorum? Tamam. E nereden geldim, nereye gidiyorum? Ha, bunları insanın düşündüğü vakitte, Rabbi bulacaktır. Dedik ya, ben alefe, refsatikata, alefe, rabbe, hepsini kim bilirse, Rabbini bilir, ha, bu işin az içinde de iddia bu, evet. müddediler için.